Salha bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Avf, Hüseyin bin Ali, Ümmü Saleme, Ümmü Habibe, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Omar ibn Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Ebu Sa'id al-Khudri, Cabir bin Abdullah el-Ensari, Ebu Hureyre, Enes ibn Malik, Ammar ibn Yasir, Avf bin Malik, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı kölesi Sevban Kurra bin İyas Ali El Al Hilali Hüzeyfe İbn Yemen, Abdullah Bin Kharis Bin Cezaz Zübeydi İmran Bin Hüseyin Ebu Tufayl Cabir Bin Macid El Sedefi Ebu Ayyub El Ensari Ebu Umami El Bahili Abbas Bin Abdul Muttalib Abdul Muttalib Temim الدari,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 Mehdi Aleyhisselam doğu tarafından çıkacaktır. Sevban radıyallahu ten gelen hadiste Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Yaktatul inde kemzikum 3. Kulluhum ibnu halife. Sümme la yasıru ila vahidim minhum. Sümme tatchlu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 çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir sözüne. Elbâni Rahimullah diyor ki, e, Mesela bu hadis i̇bn Mace Mâce fiten bâbul hurucul mehdi'de geçiyor. Yine hakimin müstedrekinde, Hakim Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahih olduğunu söylemiştir. zeheb de ona katılmıştır. i̇bn Kesir, isnadı kavi ve sahihtir demiştir. Elbâni Rahimullah diyor ki,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 Radiyallahu an Rasulullah aleyhisselat ve selam'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Yahrucu fi akhir ümmeti Mahdi, Yusqihi Allahu'l ve tuxrjul ardu nbatha, ve yutul malu sipaha, ve tekserul maşiyah, ve ta'zumul ümmeh."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 Sıhhah olarak paylaştırılır. Oradan birisi sıhhah nedir diye sordu. Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyurdu. Bisseviyyeti beynen nâs İnsanlar arasında eşitliktir dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah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 Mehdi'yi minna ehlel-beyt islahu Allah fi leylihi. <Sessizlik> Ali radıyallahu rasulullah aset ve selamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Mehdi bizden beyttendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Mehdi bizden beyttendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Hadis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 Jbeh ağn al anf, yemliu arda kıstan ve adlan kma mliat jaura ve zulma, yemliu saba senin. Aysat ve salam ki Mehdi bendendir, yani benim soyumdandır. Anlı şakaklarına kadar açık, burnu ince uzun la kıvrıktır.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 Ehli beytimden, Fatıma'nın evladındandır buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Elbani Rahimullah, bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Es-Sahih-i cemiyah 6.610 numaralı hadis. Cabir, radıyallahu anh, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Yenzilu İse ibn Meryem, Aleyhisselam,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 Hadisle ilgili Elbani Rahimullah sahih olduğunu söylemiştir. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Minnellezi yusalli'i sebnu Meryem'e halfeh İsa bin Meryem bizden birinin arkasında namaz kılacaktır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yine Abdullah bin Masood radıyallahu an Rasulullah aleyhisselam'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Leth habu aula tanqad al dunya, hatta yemlek Arab rjulum min ahlı beiti. Yuatı usmuhu ismi, yuatıhu ism ismuhu ismi. Ahlı beitimden ismi benim ismime uyan bir adam, Arapların başına geçmedikçe.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 Ya da sizin haliniz nice olur manasında. Hadis Buhari'de kayıtlı. Hadis-ül Enbiya, bâb Nuzul İsa ebn Meryem Diğer bir hadis, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın Resulullah aleyhisselatü şöyle derken işittiğini söylüyor.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 e, sahabeleri için diğer halifeleri için de bu ifadeyi kullanmıştır. Mesela ve aleyküm bi sünneti ve sünnetü hulefai raşidin ve mehdiyin addu aleyhi bin navacis diyor ki size sünnetimi bırakıyorum ve aleyküm bi sünneti ve sünnetü hulefai raşidin ve mehdiyin ve sizi e, hidayete götürecek olan veya hidayet üzere olan raşid halifelerimin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 ve kendi amaçlarına u, e, ulaşmak için maalesef e, bu ümmeti harcamaktadırlar ve bu ümmet hala uyanmamakta. Az önce okuduğum hadis Müslimin iman, ve i Nuzul İsa İbni Meryem Hakimen, e, Bebinde geçiyor. E, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Yekunu fi akiri ümmeti halifetun yahs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 Amir Rahimullah, tabi'in ve Sikadır bir grup sahabeden rivayette bulunmuştur. O da Hicri 108'de vefat etmiştir. Bunlar biliyorsunuz Ömer İbni Abdülaziz Aziz zamanında mal öyle çoğalmıştı, adalet oturmuştu. Efendim.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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta. İsa i̇bn Meryem Aleyhisselam iner ve onların yani Müslümanların emiri Mehdi der ki burada Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açıkça onu ifade etmiştir. Daha önce bu hadis geçti. Bu hadis sahih Müslim'de geçen İsa Aleyhisselam'a namaz kıldırması için teklifte bulunan Müslümanların emirinin Mehdi isimli kişi olduğunu gösterir.